15. Özellik Tebük Gazvesi Önceden de belirtmiş olduğumuz gibi, Arap Yarımadası'nın kuzeyinden Medine'ye gelen Arap heyetleri yok denecek kadar azdı. Kuzeyden sadece Bila'yla Kuzağa heyetleri gelmişti. Fakat Arap Yarımadası'nın kuzeyindeki en önemli olay, Rum komutanlarından biri olan ve Rumlar tarafından, Me'an ve Şam toprakları Çevresinde yaşayan Araplara Vali olarak tayin edilen Ferve İbni Amr El Cüzami'nin Müslüman oluşuydu Rumlar Ferve'nin Müslüman olduğunu duyunca Onu tutuklayarak hapsetmişlerdi Bunun üzerine Ferve Şu kasideyi söylemişti Ey Eba Kebişe Dipnot Kavmin efendisi anlamına gelir Büyük bir ihtimalle Hitab Rasul-i Ekrem'edir Bilirsin ki dilim en seçkin kişilerin yanında dahi hakkı söylemekten geri kalmaz. Eğer ölürsem bir kardeşinizi kaybedersiniz. Yok eğer kalırsam mekanımı bilirsiniz. Şu da bir gerçektir ki ecel, doğru sözlü, yiğit ve cesur birçok genci toplamıştır. Rumlar Filistin'deki Afra denilen suyun başında onu çarmıha gererek öldürmeye karar verince de şöyle dedi. Selma'ya da kocası afra suyunun başında bir devenin üzerinde gelmemiş miydi? Kendisini çarmıha gererek öldürmek için ileri sürdüklerinde de şöyle dedi. O en hayırlı Müslümanlara iletin ki ben kemiğime kadar her şeyimi ve makamımı Rabbime teslim etmiş olarak can veriyorum. Nasıl mute gazvesinin ana sebebi Resulullah Aleyhisselam'ın elçisi, Haris İbni Umeyr el-Ezdi'nin öldürülmesi idiyse, Tebük gazvesinin ana sebebi de Ferve İbni Amr el-Cüzami'nin öldürülmesidir. Bu olayı Rumların kuzey sınırlarında büyük bir askeri yığınak yapmaları izlemişti. Doğu Roma İmparatorluğu'nun Şam bölgesinde Müslümanlar aleyhine büyük bir ordu hazırladığı Cüzam, Lahm, Gassan ve Amile kabilelerinin de Rumlarla birlikte olduklarına dair haberler Medine'ye ulaşmaya başlamıştı. Rumların Medine'ye yürüyecekleri haberi öyle yaygın bir hale gelmişti ki, Medine'deki Müslümanlar alışılmadık bir ses duyduklarında Romalıların harekete geçtiklerini zannediyorlardı. Bu durum Hz. Ömer'in başından geçen şu olayda daha açık bir şekilde görülmektedir. Sahih-i Buhari'de Hz. Ömer'in şu rivayeti vardır. Bir arkadaşımla oturmuş Gassan'ın bizimle savaşmak için hazırlık yaptığını konuşuyorduk. Sonra arkadaşımın nöbet günü olduğundan nöbete gitti. Geceleyin evimin kapısını şiddetle çalmaya başladı. Bir yandan da ''O uyuyor mu?'' diyordu. Hemen fırlayıp kapıyı açtım. ''Çok büyük bir olay oldu.'' dedi. Ben ''Ne oldu? Gassan mı geldi?'' diye sorunca ''Hayır, ondan daha büyük bir olay oldu.'' Resulullah Aleyhisselam kadınlarını boşadı dedi. Dipnot resul Ekrem Tebük Seferi'ne hazırlanırken bir ay boyunca kadınlarını terk etmiş ve onlara yanaşmamıştı. Bu olay yapılan hazırlıkların ve Tebük Seferi'nin ne derece önemli olduğunu göstermektedir. İslam'da Müslüman bir ferdin değeri çok büyüktür. Müslümanların güçleri yettiği müddetçe her Müslüman ferdi korumaları büyük bir savaşa neden olsa bile kalleşçe öldürülen her Müslümanın intikamını almaları gerekir. Rıdvan biatinin, Mute ve Tebük gazvelerinin Şam'a gönderilen Usame seriyesinin sebebi açıktır. Bunların hepsi karşısındakini güçsüz zanneden düşmanların diplomasi kurallarını küçümseyip Müslüman elçileri kalleşçe öldürmelerinden dolayı yapılmıştır. İnsanlık tarihinin bütün safhalarında elçiye zeval olmayacağı kuralı vardır. Elçileri kallehçe katledenler bunu hasımlarına meydan okumak amacıyla yapmışlardır. Şimdi Tebük gazvesini bu özelliğin yapısına uygun olarak geniş çizgilerle sergilemeye çalışacağız. 1. Müslümanların 30 bin kişilik bir kuvvetle harekete geçerek büyük bir gösteride bulunmaları. Resulullah Aleyhisselam ashabına, Rumlarla savaşmak için hazırlanmalarını emretmişti. Yol uzun, düşman kuvvetli, yaz mevsiminin en sıcak günleriydi. Kuraklık ve kıtlık vardı. Buna mukabil, hurmaların olgunlaşıp meyve vereceği, hurma ağaçlarının gölgesinde yaşanılacağı günlerdi. Böyle bir hayatı bırakıp, aç susuz, uzun bir sefere çıkmak güçtü. Bunun için Kur'an dilinde, bu seferin tesadüf ettiği zamana güçlük zamanı, bu savaşa Kur'an dilinden alınarak zorluk gazvesi, bu savaşa katılan orduya da zorluk ordusu denilmiştir. Sahih-i Buhari'den. Resulullah Aleyhisselam savaşa hazırlanıldığı her zaman nereye sefer edileceğini gizli tutmasına rağmen bu sefer alışılmadık bir şekilde böyle bir ihtiyata lüzum görmeyerek Rumlar üzerine gidileceğini bildirmişti. Bunun sebebi Yolun uzun, zamanın zor ve düşmanın çok olması, hazırlıkların buna göre yapılmasını sağlamaktı. Resulullah Aleyhisselam sefere çıkmakta kararlıydı. Ashabına yol için hazırlanmalarını emretti. Zenginleri Allah yolunda infaka teşvik edip binek hayvanları vermelerini istedi. Zengin sahabiler de bütün imkanlarını Allah yolunda seferber ettiler. Osman İbn Affan radıyallahu anh, hiç kimsenin harcamadığı kadar mal infak etti. Bu genel yardımlaşmayla ashabın fakir olan gazileri tecihiz ediliyordu. Fakat yardım ihtiyaca cevap verecek derecede değildi. Ensardan yedi kişi ağlayarak Resulullah Aleyhisselam'a gelip, ''Ya Resulallah, biz de savaşa gitmek isteriz. Fakat binecek devemiz yok.'' diyerek resul Ekrem'den binek hayvanı istemişler, resul Ekrem de bunlara, ''Size verecek binek hayvanı kalmadı.'' buyurunca, savaşa katılamamanın ve infak edecek bir şey bulamamanın verdiği üzüntüyle, ağlıya ağlıya geri dönmüşlerdi. Dipnot Bu yedi kişi, Salim İbni Umeyr, Uleyye İbni Zeyd, Ebu Leyla El-Mazini, Seleme İbni Sahr, Irda'b İbni Sariye, Abdullah İbni Mudafal ve Makıl İbni Yesardır. Bu mücahitler hakkında Tevbe suresinin 92. ayeti nazil olmuştur. Sonra da Bedevilerden bazıları Resulullah Aleyhisselam'a gelerek savaşa katılamayacaklarına dair özür beyan etmişler fakat Allahü Teala onların özürlerini kabul etmemiştir. Sahih-i Buhari'den nakledilmiştir. İslami çizgide olan hiç kimsenin savaştan geri kalması istenmiyordu. Resulullah Aleyhisselam Medine'den ayrıldıktan sonra ashabından her kimin geri kaldığı veya ordudan ayrıldığı kendisine bildirilse eğer onda biraz hayır varsa bize ulaşacaktır buyuruyordu. Ebu Zer el-Gıfari ile Ebu Hayseme de bunlardandı. Resulullah yollardaki zorluğa katlanırken Medine'de rahat oturmak Ebu Hayseme'ye çok ağır geldiğinden ordunun arkasından gidip Tebükte Rasul Ekrem'e iltihak etmiş ve duaya mazhar olmuştur. Ebu Zer ise devesi yolda yürüyemediğinden yükünü sırtına alıp yürümüş ve Rasul Ekrem'e yolda yetişmiştir. Rasul Ekrem, Ebu Zer yalnız gezer, yalnız yaşar, yalnız ölür buyurmuştur. Dipnot: İbn-i rivayetine göre Ebu Zer Hazreti Osman'ın hilafeti zamanında Rebze'ye sürgün edilmiş ve orada vefat etmiştir. Vefat ederken yanında sadece hanımı ve kölesi vardı. Ebu Zer bunlara şöyle vasiyet etmişti. ''Ben ölünce beni yıkayıp kefenleyin, sonra yolun ortasına bırakın.'' Oraya gelen ilk kervana ''Bu ölü peygamberin dostu Ebu Zer'dir. Defnetmek için bize yardım edin.'' deyin. Kadınla köle Ebu Zer'in vasiyetini yerine getirdiler. Bu sırada Irak'tan bir kafile geldi. İçlerinde Abdullah İbni Mesud da bulunuyordu. Az kalsın kafilenin develeri yol üzerindeki cenazeyi çiğneyecekti. Köle hemen ayağa kalktı, ''Bu ölü Resulullah'ın dostu Ebu Zer'dir. Onu defnetmek için bize yardım edin.'' dedi. Abdullah İbni Mesud bunu duyunca hüngür hüngür ağlamaya başladı. İbni Mesud bir yandan ağlıyor bir yandan da Resulullah Aleyhisselam'ın ''Ebu Zer yalnız gezer, yalnız yaşar ve yalnız ölür'' hadisini mırıldanıyordu. Sahih-i Buhari'den. Kelsum İbni Husayn da şöyle diyor. Resulullah'ın yanına vararak ''Ya Resulallah, benim için Allah'tan mağfiret dile'' dedim. Resul-i Ekrem bana yanında yürümemi söyledi ve Gıfar kabilesinden kimlerin savaştan geri kaldığını sormaya başladı Ben de kendisine haber verdim Sonra Rasul Ekrem savaştan geri kalan bu adamları binek hayvanlarını Allah yolunda cihad etmek isteyen çalışkan adamlara vermekten engelleyen şey nedir Muhacir ensar gifar ve eslemden bana en yakın olan insanlar geri kalıyorlar diyerek siteişte bulundu Rasulullah Aleyhisselam, Seniyet-ül Veda, ayrılık tepesinden ayrılırken sancak ve bayrakları dağıtmaya başladı. Ordunun baş sancağını Ebu Bekir radıyallahu anh'e verdi. Bayrağını Zübeyre verdi. Evsin sancağını Useyd İbni Hudayra, Hazrec'in sancağını Ebu Dücane'ye verdi. Ensarın bütün boylarını ve Arap kabilelerinin hepsine de birer sancak veya bayrak edinmelerini buyurdu. Ordunun sayısı 30 bini bulmuştu. Orduda 10 bin savaş atı, 12 bin deve vardı. Hiç şüphe yok ki bu büyük ordu Arap Yarımadası'nda atlıların taşıyacağı en büyük haberdi. İslam ordusunun sayısı Mekke'nin fethi günündeki sayıdan 3 kat daha artmıştı. Rumlara karşı yapılan ilk akıncı savaşında Mu'te'de İslam ordusunun sayısı 3000 iken şimdi bunun tam 10 katı daha fazlaydı. Bu çok büyük bir gelişmeydi. Hicretin ilk yılında İslam savaşçılarının sayısı 30 süvari iken, Hicretin 9. yılında bu sayı 30 bine ulaşmıştı. Bu durum, İslam ordusunun kuruluşundan itibaren 9 senelik bir zaman içerisinde bin kat daha güçlenmiş olduğunu gösterir. 2. Tebük'e yürüyüş ve yürüyüş esnasında yapılan operasyonlar Rivayetlerde zikredilenlere göre Müslümanların yaptığı bu büyük harekatta hatırı sayılır bir çatışma çıkmamıştı. Şam bölgesinde meskün olan Araplar harekatın bu derece büyük olduğunu duyunca dağılmışlardı. Roma İmparatoru Hiraklin'de Hz. Muhammed'le savaşmaya niyeti yoktu çünkü onun nasıl biri olduğunu öğrenmişti. Resulullah Aleyhisselam Tebük'e varınca daha ileri gidip gitmemek hususunda istişareye başladı. Ömer İbni Hattab, ''Ya Resulallah, daha ileri gitmekle emredildiysen gidelim.'' dedi. resul Ekrem, ''Eğer emredilmiş olsaydım, bu konuda sizinle istişare etmezdim.'' buyurdu. Bunun üzerine Ashab, ''Ya Resulallah, Rumlar çok kalabalık bir topluluktur. İçlerinde ehli İslam olan hiç kimse de yoktur. Gördüğün gibi onlara bir hayli yaklaştık.'' Onlarsa senin karşına çıkmaktan korktular. Bizce bu sene geri dönüp durumlarına bakalım ve bu konuda Allahu Teala'nın size takdir buyuracağı bir emri bekleyelim dediler. Gerçekten de Resul Ekrem'in mükemmel bir orduyla Şam civarına kadar gelmesi Roma İmparatorluğuna karşı meydan okumak anlamına geldiğinden siyasi açıdan çok büyük önem taşıyordu. Resulullah Aleyhisselam Tebük'te bulunduğu sırada Büyük kahraman Halid İbni Velidi, 400 kişilik bir süvari kuvvetiyle Duğmetül Cendel hükümdarı Ukeydir İbni Abdülmelik'i yakalamaya gönderdi. Ukeydir Hristiyandı. Halid, ''Ya Resulallah, Ukeydir düşman memleketinin tam ortasında meskündür. Bu kadar az bir kuvvetle onu nasıl yakalayabilirim?'' dedi. resul Ekrem, ''Onu yabani bir öküzü avlarken bulup yakalayacaksın.'' Onu öldürmeden bana getir. Eğer direnirse öldür." buyurdu. Bunun üzerine Halit radıyallahu an maiyetindeki kuvvetle birlikte yola çıktı. Ukeydir'in kalesine çıplak gözle görülebilecek kadar yanaştı. Ay ışığı geceyi aydınlatıyordu. Ukeydir hava sıcak olduğundan damdaydı. Yanında karısıyla kendisine şarkı söyleyen çengisi vardı. Bir yandan da içiyordu. Bu sırada bir yaban öküzü gelerek boynuzlarını kalenin kapısına sürtmeye başladı. Ukeydir'in karısı merakla hemen aşağıya baktı ve yaban öküzünü gördü. Sonra Ukeydir'i çağırıp ''Hiç bu geceki gibi semiz bir yaban öküzü görmemiştim. Sen hiç böylesini gördün mü?'' diye sordu. Ukeydir ''Hayır görmedim'' dedi. Kadın ''Böyle bir avı kim bırakmak ister?'' diye sordu. ''Ukeydir, hiç kimse'' dedi. Sonra sözüne devam ederek, ''Vallahi bu gece haricinde hiçbir gece böyle bir öküzün kapımıza kadar geldiğini görmedim. Böyle bir avı yakalamak için bir ay hatta daha fazla at koşturduğumu bilirim.'' dedi. Hemen aşağıya inerek atının hazırlanmasını emretti. Ailesinden bir grup savaşçıyla birlikte avı yakalamak için kalesinin dışına çıktı. Bu sırada Halit İbni Velid ile yanındaki mücahitler çok sessiz bir vaziyette bekliyorlardı. Atlar bile durumun ciddiyetini anlamış gibiydiler. Ne kişniyor ne de hareket ediyorlardı. Ukeydirle adamları yaklaşınca birden ortaya çıktılar. Ukeydirle kardeşini esir ettiler. Diğerlerini ise öldürdüler. Halit İbni Velid radıyallahu anh, Ukeydir'in kardeşi Hassan'ın giymiş olduğu altın işlemeli sündüz kaftanı Amr İbni Ümeyye ile Resulullah Aleyhisselam'a gönderdi. Müslümanlar bu paha biçilmez kaftanı görünce hayli tacib ettiler ve elleriyle kaftanı yoklamaya başladılar. Bunun üzerine resul Ekrem, ''Cennette Saad İbni Muaz'ın mendilleri bile bundan daha güzel olacaktır.'' buyurdu. Sonra Halid radiyallahu an Ukeydirle kardeşi Hassan'ı Resulullah Aleyhisselamın huzuruna getirdi. Rasul Ekrem cizye vermek üzere Ukeydirle sulh yaparak kendisini ve kardeşini serbest bıraktı. Rasul Ekrem tebükte bulunduğu sırada Kızıl Denizin kuzeyinde ve Akabe Körfezi civarında bulunan Eyle ve Tayma kabileleri de Müslümanların bu harekatından korkarak Rasul Ekremle anlaşmak istediler. Eyle hükümdarı Yuhanna İbn Rube Mahiyetinde ezruh ve cerba ahalisinden de bir heyet olduğu halde Rasul Ekrem'in huzuruna geldi. Rasul Ekrem her sene muayyen bir miktar cizye vermeleri üzerine bu kabilelerle sulh yaptı. Hazreti Peygamber'in ordusunun tebük seferinde gerçekleştirmiş olduğu askeri ve siyasi operasyonlar bunlardır. Du Metul Cendel hükümdarı Ukeydir'in başarılı bir askeri operasyonla ele geçirilmesi. Yarımada'nın kuzeyindeki bütün Arap kabilelerinin sulh talebiyle resul Ekrem'in huzuruna gelmesine sebep olmuştur. Yapılan bu askeri ve siyasi operasyonlar, Arap Yarımada'sının kuzeyindeki kabilelere gözdağı vermekle kalmamış, Romalıların askeri gücüne dayanarak Medine'ye saldırmak düşüncesini de kafalarından silip atmıştır. 3. Münafıkların yeniden ortaya çıkışı ve yaptıkları planlar Hudeybiye sulhundan sonra münafıklar hayli azalmıştı. Sayıları birkaç kişiden fazla değildi. Hudeybiye sulhu ve Mekke'nin fethinden sonra İslam toplumu büyümeye başlamış, İslam ordusu 20 kat daha artmıştı. Bu devrede kendi istekleriyle İslam'ı seçenler olduğu gibi korkuyla İslam'ı seçenler de vardı. Münafıkların lideri Abdullah İbni Ubeyse henüz hayattaydı. Münafıklar blokunun yeniden yapılanmasını başlattı. İslam'a yeni katılan büyük kitle içerisinde kendine yandaşlar bularak Münafıklar blokunu güçlendirdi. Tebük gazvesi sırasında Münafıkların hareketi belirgin bir şekilde ortaya çıktı. Bu hareketlerini Medine'deki seferberlik esnasında, ordu içinde ve ordunun dönüşünden sonra olmak üzere üç aşamada izleyebiliriz. Münafıkların seferberlik öncesi faaliyetleri, Müslümanları Resulullah Aleyhisselam'dan uzaklaştırmak ve onları dünyanın aldatıcı güzelliklerine çekmek doğrultusundaydı. Bunun için orduya katılmaktan yan çizmeye başlamışlardı. Resul-i Ekrem, münafık reislerinden Cid İbni Kaysa, Ey Cid, bizimle birlikte Beni Asfar yani Rum üzerine gitmek ister misin diye sorduğunda, Münafık Cid Ya Resulallah Bu sefer de bana izin verseniz de Beni fitneye düşürmeseniz olmaz mı? Vallahi kavmim ensar bilirler ki Ben kadınlara düşkün bir adamım Beni asfarın sarışın kadınlarını görünce Sabredemeyip bir fitneye düşerim dedi resul Ekrem ondan yüzünü çevirerek Sana izin verdim buyurdu Bunun üzerine şu ayeti kerime nazil oldu Onlardan bana izin ver, beni fitneye düşürme diyenler vardır. Bilin ki onlar zaten fitneye düşmüşlerdir. Cehennem inkar edenleri şüphesiz kuşatacaktır. Tevbe Suresi 49. Ayet Münafıklardan bir kısmı da izin istemekle kalmayıp, havanın çok sıcak olduğundan bahsederek, sefere iştirak eden müminleri de caydırmaya çalışıyorlardı. Bunların bu bozguncu hareketleri de, şu ayeti ile bildirildi. Rasulullah'ın rızası hilafına savaştan geri kalanlar oturup kalmalarıyla sevindiler. Allah yolunda mallarıyla ve canlarıyla cihad etmek hoşlarına gitmedi. Sıcakta savaşa çıkmayın dediler. De ki, cehennem ateşi daha sıcaktır. Keşke bilseydiler. Tevbe suresi 81. ayet. Bir de Resul Ekrem'e Yahudi Süveylim'in evinde bir kısım münafıkların toplandıkları ve halkı gazveden döndürecek sözler söyledikleri bildirilmişti. Resul Ekrem bunlara Ashab'tan birkaç kişiyle Talha İbn Abdullah'ı gönderdi. Talha Süveylim'in evini ateşe vererek bu fesat ocağını yok etti ve içindeki münafıkları dağıttı. Münafıklardan bir kısmı da Resul Ekrem'e gelerek Gücümüz yetseydi sizinle beraber çıkardık diyerek yalan söylemişlerdi. Bunların durumu da resul Ekrem'e vahyedilmiş ve onlar hakkında şu ayeti celil'e inmişti. Eğer savaşa çıkmak isteselerdi bir hazırlık yaparlardı. Ama Allah onların davranışlarını beğenmedi de onları alıkoydu. Onlara acizlerle beraber oturun denildi. Tevbe Suresi 46. Ayet Münafıkların ordu içindeki durumları da şöyleydi. Devamlı olarak emirlere muhalefet ediyor, ordu içinde fitne çıkarmaya çalışıyorlardı. Planlarının içinde en tehlikeli olanı da Resulullah Aleyhisselam'ı bir suikastle öldürme girişiminde bulunmalarıydı. Andolsun ki Müslüman olduktan sonra inkar edip küfür sözünü söylemişken, söylemedik diye Allah'a yemin ettiler. Başaramayacakları bir şeye giriştiler. Allah ve peygamberi bol nimetinden onları zenginleştirdi de öç almaya kalktılar. Eğer tevbe ederlerse iyiliklerine olur. Şayet yüz çevirirlerse Allah onları dünya ve ahirette can yakıcı azaba uğratır. Yeryüzünde bir dost ve yardımcıları yoktur. Tevbe suresi 74. ayet Allahü Teala peygamberini onların bu durumuna muttali yıkılarak planlarını suya düşürdü. Kalleşliklerinin bu kadar açık olmasına rağmen münafıklar öldürülmediler. Müslüman cemaatin iyi şöhretini karalamamak, insanların işte bakın Muhammed kendi ashabını öldürüyor'' demelerine sebep olmamak ve menfaat için korku sebebiyle İslam'a girmiş birçok kimsenin münafıkların yanında yeni bir kitle olarak ortaya çıkmalarını engellemek için böyle bir politika izlenmiştir. Medine'de ise münafıklar, bütün münafıkların sığınacağı, kendilerine has bir merkez açmayı planlıyorlardı. Bu niyetle bir mescid inşa etmişler ve Tebük dönüşü, burada namaz kıldırmasını Resulullah Aleyhisselam'dan rica etmişlerdi. Allahü Teala, peygamberini, münafıkların bu mescidi ne gayeyle yapmış olduklarına muttali kıldı. Bunun üzerine resul Ekrem, Malik İbni Duhşum'la, Maan İbni Adi'yi göndererek, mescid Dırar diye bilinen bu nifak ocağını yıktırdı. Zarar vermek, inkar etmek, müminlerin arasını açmak, Allah ve Peygamberine karşı savaşanlara daha önceden gözlülük yapmak üzere bir mescid edinip, biz sadece iyilik yapmak istedik diye yemin edenlerin yalancı olduklarına şüphesiz ki Allah şahittir. Tevbe Suresi 107. Ayet Dipnot Bu bölümde konuya açıklık getirmek için Sahih-i Buhari'den alıntılar yapılmıştır. Berae suresinde yani Tevbe suresinde münafıklar hakkında nazil olan yüze yakın ayet vardır. Bu ayetlerin inişi münafıklara karşı çok şiddetli bir soğuk savaş olmuş, münafıkların planları ve melanetleri İslam toplumu içerisinde bütün çıplaklığıyla ortaya konulmuştu. Bu sebepten ötürü Tebük gazvesine Ashab-ı Kiram tarafından skandal gazvesi ve rüsvaylık gazvesi gibi çeşitli isimler takılmıştı. Bu başarılı hamleyle nifak bloku hezimete uğratılmıştı. Münafıklardan çoğu tevbe ederek halisane İslam saflarına geri dönmüş ve İslam'a değerli hizmetler sunmuşlardır. Münafıkların başına gelen en büyük felaket liderleri Abdullah İbni Ubey'in ölümüydü. Resulullah Aleyhisselam, tebası arasında bir fitneye sebebiyet vermemek için İbni Ubey'in cenaze namazını kılmış, ona Allah'tan mağfiret dilemiş ve cenazesini kendi kisvesiyle örtmüştü. Allahu Teala bu amelinden ötürü Hz. Peygamberi şu kavli celiliyle kınamıştı. ''Onlardan ölen kimsenin namazını sakın kılma, mezarı başında da durma. Çünkü onlar Allah'ı ve peygamberini inkar ettiler.'' ve fasık olarak öldüler. Tevbe Suresi 84. Ayet Resulullah Aleyhisselam, İslam toplumunun iç yapısını düzeltmek için böyle bir siyasi politika takip etmiştir. Günümüzde İslami hareketin bu politikayı bütün yönleriyle çok iyi bir şekilde anlaması gerekir. Hareketin içerisinde çıkacak olan herhangi bir bozukluk, bu politikayı izleyip karşı grubun dağıtılması ve gerçek niyetlerinin bütün çıplaklığıyla ortaya konulması suretiyle düzeltilmelidir. Aksi takdirde Müslümanların çoğu kendini fitnenin içerisinde bulacaktır. Sorunun başka bir şekilde çözümlenmeye çalışılması, İslam saflarının bütünüyle dağılmasına sebep olabilir. Cemaatin tabanıyla devamlı iletişim halinde bulunmak, münafıkların cemaatin gidişatına, ne derecede etkili olacaklarını anlayabilecek derecede siyasi ve ahlaki bilinç sahibi olmak ve sorunları şahsi çatışmalara çevirmemek, cemaatin çizgisini muhafaza eden bir emniyet sübabı mahiyetindedir. Cemaat içerisindeki sorunlara bu politikayla yaklaşmak, istenilen hedefe daha çabuk ulaşılmasını sağlayacaktır. Cemaat içerisinde münafıkların habis girişimlerini ortaya çıkarmak için bir güvenlik teşkilatının bulunması, İslami hareket için kaçınılmaz bir zarurettir. Bu alanda İslami hareketin yapması gereken en önemli şey, münafık liderleri kaçamak hiçbir yol bulamayacakları bir şekilde devre dışı bırakmaktır. 4. Gazveden geri kalan üç kişi ve İslam toplumunun onlara karşı koyduğu tavır. Tebük gazvesinden geri kalan üç sahabinin, Kab İbni Malik, Mürare İbni Rebi, Hilal İbni Ümeyye, Otuz bin kişilik İslam ordusuna nispeti 10 binde bir de olsa tavırlarının İslam toplumu üzerindeki etkisi büyüktü. Allah'a ve Resulüne sadakatle bağlı oldukları halde hiçbir özürleri olmaksızın gazveden geri kalmışlardı. Resulullah Aleyhisselam kendilerine niçin gazveden geri kaldıklarını sorunca da yalan yere özür icat etmemişlerdi. Bu yüzden resul Ekrem onları dinledikten sonra her biri için ayrı ayrı Hakikaten bu doğru söyledi. ''Hadi kalk, Allah hakkında hükmedinceye kadar bekle.'' buyurmuştu. Rabbani direktifle Müslümanların bu üç kişiyle ilişkiyi kesmeleri emrolunmuş, Resulullah Aleyhisselam da Müslümanları bu üç kişiyle konuşmaktan men etmişti. Bu ceza söz konusu üç kişiye verilmiş olmakla beraber diğer Müslümanlar içinde bir imtihandı gazveden geri kalanlara karşı koyulan bu kesin tavrı uygulamak ne derecede mümkün olacaktı. Fakat Müslümanların iç yapısının sağlamlığı ve birbirlerine sımsıkık kenetlenmiş olmalarının verdiği kuvvet, tarihte eşine rastlanmamış bir örneği ortaya koymuştu. O derecedeki bu üç kişi diğer Müslümanlara selam verdiklerinde selamları dahi alınmıyordu. İşin daha zor olan yanı ise resul Ekrem'in, bu üç kişinin kadınlarını dahi terk etmelerini emretmesiydi. Atılan bu adım da başarıyla uygulanmış ve tarihte eşine rastlanmayacak bir şekilde bu üç kişi toplumdan azledilmişlerdi. Bundan sonra da tarihin böyle bir olaya şahit olacağını zannetmiyorum. Bu olayı Kâb İbni Malik kendi ağzından şu şekilde anlatıyor. Nihayet bu elemli elli günden kırk gün geçtiğinde, bir de baktım ki Resulullah'ın gönderdiği bir zat Huzeyme i̇bn Sabit bana gelerek Resulullah sana kadınından ayrılmanı emrediyor dedi. Ben de kadınımı boşayacak mıyım yoksa ne yapacağım diye sordum. O da hayır boşama yalnız ondan ayrı bulun. Kadınınla yaklaşma dedi. Resulullah diğer iki arkadaşıma da aynı emri göndermişti. Bu emir üzerine kadınıma ''Hadi ehline, babanın ailesinin yanına git. Allah bu iş hakkında hükmedinceye kadar onların yanında kal.'' dedim. Bu mevzunun ne kadar önemli olduğu ve İslam safı için ne kadar tehlike arz ettiği şuradan da anlaşılıyor ki, bu üç kişiye karşı uygulanan ambargonun haberi, Şam'daki İslam düşmanlarının kulağına kadar gitmiş, onlar da bu üç kişiden biri olan meşhur İslam şairi Kâb İbni Malik'e, kendi saflarına katılmayı teklif etmişlerdi. Kab İbni Malik bu olayı şöyle anlatıyor. Bir gün Medine çarşısında gidiyordum. Medine'ye erzak satmaya gelen Şam ahalisinden nebati bir fellah, çiftçi, Kâb İbni Malik'i bana kim gösterebilir diye soruyordu. Bunun üzerine halk ona beni göstermeye başladı. Nihayet bu Nebati Fellah yanıma gelerek bana Gazzan Melik'inden bir mektup verdi. Bu mektup ipekten bir kumaşın üzerine yazılmıştı. Mektupta şöyle yazılmış olduğunu gördüm: Haber aldığıma göre sahibin peygamber sana eza ve cefa ediyormuş. Allah seni hakaret görecek ve hakkın zayi olacak bir de yaratmamıştır. Orada durma, bize gel. Sana şanına layık bir surette hürmet ve ihsanda bulunuruz. Kab İbni Malik sözüne devamla der ki, bu mektubu okuyunca bu da öteki gibi bir beladır dedim. Hemen bu sayfayı tandıra atarak yaktım. Kab İbni Malik radıyallahu an Gassan Meliki'nin bu teklifini açığa vurmuş ve mektubunu yakmıştır. Öte yandan Abdullah İbni Ubey'i düşünecek olursak, kim bilir bu şekilde kendisine gelen kaç teklifi ve kaç planı gizlemiş ve gizli gizli Müslümanların aleyhine entikalar çevirmiştir. İslami hareketin kendi iç yapısından emin olabilmesi, bu gibi konuları kendi içinde uygulayabilmesi için ne kadar bir güce sahip olduğunu bilmesi gerekir. Eğer bu gibi konuları uygulamaya gücü yetmiyorsa, bu onun daha çok zayıf bir yapıya sahip olduğu, bu yapının kuvvetlendirilmesi için daha çok çaba sarf edilmesi, disiplin ve nizam konusunda sürekli çalışmalar yapması gerektiği anlamına gelir. Son olarak şuna da işaret etmek isteriz ki, İslam toplumu bu üç kardeşinin düştüğü kötü durumu çok yakından takip ederek ve aynı üzüntüyü hissederek yaşamıştır. Öyle ki Allah katından tevbelerinin kabul olduğu bildirilince, içlerinden biri kendini tutamayıp, Şafak'la birlikte Sili Dağı'nın tepesine çıkarak en yüksek sesiyle ''Ey Kâb İbni Malik, müjde!'' diye olanca kuvvetiyle bağırmıştır. Hatta müminlerin annelerinden biri müjdeyi akşamdan duyurmak istemiş Resul-i Ekrem de ona ''Eğer böyle yapacak olursanız halk bu gece sizi uyutmaz.'' buyurmuştur. Bu olayda İslam cemaati fiilen Azalarından biri şikayetçi olduğu zaman diğer azaların da acıyla ve uykusuz kalarak ona icabet ettikleri bir beden gibi tek vücut olmuşlardır. Bu olaydaki en harikulade şey de Müslüman cemaatin tam bir disiplin, sevgi ve saygı içerisinde bulunması tüm Müslümanların birbirlerinin acılarına ve ümitlerine ortak olmasıdır.